Bismillahirrahmanirrahim. Günün ilk sorusu şöyle gelmiş hocam. Ben kanser hastasıyım. Doktor eşek sütü içmemi söyledi alternatif olarak diyor. Eşek sütü ilaç olarak kullanılabilir mi? Allah bu kardeşimize şifalar ihsan etsin inşallah. Amin. Şimdi süt... Ete tabidir hüküm bakımından. Yani eti yenen hayvanın sütü de içilebilir. Hı hı. Eti yenmeyen hayvanın sütü içilemez. Ancak tedavi maksadıyla olduğunda durum değişir. Eğer bu hastalığı için alternatif başka bir ilaç yoksa, yani eş değerde etkili başka bir ilaç yoksa o zaman... Bu kardeşimiz doktorun tavsiyesi üzerine e, bu sütü ilaç olarak kullanabilir. Yani alternatifi varsa ama... Ama aynı değerde etkiye sahip, aynı etkiye sahip başka ilaç varsa hı hı. o zaman bunu kullanması caiz olmaz. Evet. <gülüyor>